Cemal Kürek Mersin'in en eski balıkçısıydı. Sordum orada, araştırdım. Epeyce de bir öğrendim. Sonra Cemal amcanın çok çok eskilerden olduğunu yanına gittim. Balıktan gelmişti. Fotoğraflarını çektim. Yaklaşık tabii bu 15 yıl olacak. 15 yıl sonra gidip ona fotoğraflarla ilgili kitabını verince dünyalar onun oldu. Ya diyor, 15 sene önce geldin, gittin, çektin ama diyor bunun bir kitap olabileceğini diyor. Bize hayal gibi geliyordu. Ama bir kitap olarak ellerine geçti hepsinin hem heykelleri hem de kitapları.